Bölüm 3 Kentin Uygar Toplumu Maskeli Tanrılar ve Örtük Krallar Çağı Kapitalist modernitenin resmi ideoloji olan pozitivizmin en büyük tahribatı toplum bilme alanında olmuştur. Kapitalist modernitenin resmi ideolojisi olan pozitivizmin en büyük tahribatı toplum bilme alanında olmuştur. Pozitivistlerin bilimsellik adına fizikte olduğu gibi toplumsal konuları da indirgemeci bir anlayışına nesnelleştirmeleri altından çıkılması zor bir sorunlar doğurmuştur. Bilimsel sosyalizm adına aynı yöntemle toplumsal alanı, özellikle de sözüm ona, gerçek sosyalizmin ilgi alanı diye belledikleri ekonomiyi incelemeleri, anlam sorularının çözülmesi zor bir karmaşıklığa itmiştir. Biyolojinin bile gerisindeki fiziksel yaklaşım zihniyeti, kapitalizmin eline hiçbir silahın sağlanmayacağı bir güç vermiştir. Bu yöntemin kapitalizmin en temel paradigması olduğunu yöntem bölümünde sergilemeye çalışmıştım. Sıkça dokunmadan ilerlemek olmuyor. Toplumu nesnelleştirerek incelemekle, öyle ele alınmasına zihnen açık olmakla iddia edildiğinin tam tersine, özellikle bilimsel sosyalistler adına hareket ettikleri ve diğer yoksulları başından beri silahsızlandırdıklarını fark bile demiyorlar. Toplumu fiziki doğa, hatta biyolojik doğa gibi bir olgu olarak tasarlamanın kendisinin bile kapitalist moderniteye teslimiyet olduğunu göstereceğiz. Toplumu fiziki doğa, hatta biyolojik doğa gibi bir olgu olarak tasarlamanın kendisinin bile kapitalist moderniteye teslimiyet olduğunu göstereceğiz. Çok büyük bir acı ve öfkeyle belirtmeliyim ki, 150 yılı aşan çok soylu bir mücadelenin bilimsel sosyalizm adına başından beri yitirmeye mahkum kaba maddeci bir pozitivizmle yürütülmesi büyük bir talihsizlik olmuştur. Şüphesiz bu tutumun altında, çokça ada altında mücadele ettikleri sınıfsallık adına yatmaktadır. Ama bu sınıf, sandıkları gibi kölece proterleşmeye direnen işçiler ve diğer emekçiler değil, modernite içinde çoktan erimiş ve teslim olmuş küçük burjuva sınıfıdır. Pozitivizm, tam da bu sınıfın kapitalizme-körçe bakışının ve içi boş tepkisinin ideolojisidir. Toplumsal yaşamın gerçekte nasıl oluştuğundan habersiz, her zaman kısır tarikatçılığın zemini olmuş bu kent soylu esnaf sınıfı, ideolojik olarak hakim-resmi düzen tarafından en kolay elde edilen toplumsal kesimdir. Olguculuk, yani pozitivizm, toplumsal yaklaşım söz konusu olduğunda bir nevi çağdaş putçuluktur. Putçuluk, anlamsallığını yitirmiş, Tanrısallığın boş çerçevesidir. Bir dönemler toplum için büyüleyici, kutsal bir işlevi olan bir kavramsallık olarak tanrısallık bu işlevini yitirince geriye putlaşmış hali kalır. Putlar ise anlam biliminden yoksun kesimlerin tapınması anlaşılır bir husustur. Onlar putun işlevsellikten kaynaklandığını bilmedikleri gibi tersine putçuluğun anlam üreteceğini, eski yüceliğe, kutsallığa erişeceğini sanmakta ya da gafletinde bulunmaktadırlar anti-put dinleri bu bağlamda çözmek hayli aydınlatıcı olacaktır. Olguculuğa makkum pozitivistlerin çağdaş putçuluklarından şüphe etmiyorum. Çağdaş putçulukta diyebileceğimiz bu modern putçuların en iyi tüketim nesnelerine bir put gibi sarıldıklarını bizzat modernizmin sahasındaki filozoflar söylemektedir. Marx ve ekoloji ekonomik çözümleme ile toplum, tarih, sanat ve hatta dini açıklayabileceğini sanıyorlardı. Şüphesiz, Tüm toplumsal kurumlar, bir vücudun dokuları misali, birbirlerini etkilerler. Ama sağımız toplumsallık olunca her şey değişir. İnsan zihninin icat ettiği kuruluşlar olan toplumsal kurumlar, biyolojik doku değiller. Hatta insan vücudundaki doku da değiller. İnsan zihni, toplumsal ortamda sürekli patlama halinde anlam ve irade üreten bir yanardağ misalidir. Bunun başka canlı türlerinde bir eşi yoktur. Fizik olaylarıyla bazı ortaklıkları ise belki de kuantum dünyasında düşünülebilir. Unutmayalım, insan zihninin kendisi kuantum düzeyinde çalışır. Maddi dünya ise kuantum işleyişinin donmasını, kabuklaşmasını ifade eder. Toplumu yönetenin zihin olduğu tartışmayı gerektirmeyecek kadar açıktır. Toplumsal ekonomiye bile zihniyet çalışmasıyla gidildiği kanıtlanmayı gereksiz kılan bir husustur. Tekraren de olsa vurgulamalıyım ki, Sosyolojiyi tarihleştirmek, tarihi ise sosyolojikleştirmek ana ilerlemenin baş koşullarındandır. Bu yöntemin diğer bir avantajı, tarihi oluşa geldiği gibi yorumlamaya daha yakın durmasıdır. Spekülatif düşüncenin önemini inkar etmiyorum. Bilakis, bu düşünce tarzının yararlı olabilmesi için, tarihsel gelişmeler nasıl akmışsa onu yakalamayı bilmesi gerekir. Bu da kalkıp, tarihi altyapıyı belirliyor veya tersine tarih devletinin eyleminden ibarettir demekle, ne kadar olay sıralansa ve çözümlenme yapılsa da, tarihin gerçek anlam bilimi açısından saptırılması ve çarpıtılmasından öte bir sonuç vermez. Bu yöntemle tarihin, dolayısıyla toplumun da anlatılmayacağı ortadadır. Burada yapılan tarih değil, toplumsal fizyolojidir. Toplumsal kurumların, fizyolojide dokuların birbirlerini nasıl etkilediklerini, veya belirlediklerini anlatmak kesinlikle tarih anlatımı değildir, çok kaba bir olguculuktur. Anlamlı bir tarihten bahsedebilmek için kilit sorun onun akış gücünün o akış anında nasıl gerçekleştirildiğidir. Hangi zihin ve irade çalışması o anda etkili olmuşsa o anlamı ve iradeyi yakalamak, gerçek tarih yapmak veya yorumlamaktır. Bu bir ekonomik hamle olabileceği gibi bir dini eylem de olabilir. Mühim olan silah değil, tetiğin çekildiği an ve eldir. İstediğin kadar silahın ekonomik, sanatsal, siyasi ve askeri değerini çözümlemeye çalış. Bunlar anlatım süsleri olarak belki değer taşıyabilir. Ama habire tekrarlamayalım ki, tarihsel akış denince anlaşılması gereken, tetiğin sahibi olan el tarafından sürekli çalıştırılmasıdır. Belki silah ve onu imal etmek için büyük bir ustalığa ve ekonomik çalışma ihtiyaç vardır denilecektir. Olabilir fakat bu yaklaşımda tarihi ifade etmeyi hiç anlamıyor. Unutmamak gerekir ki tarih her zaman çalışan bir silahtır. Sürekli mermi dolu, tetikte el, çalışan bir silahtır. Bunu en iyi tarihte stratejik yöntem sorumluluğu olan bilir. Roma İmparatorluğundan sanıyorum Valentilanos olması gerekir, kendisine ortak imparator olarak kardeşini onaylatır. Kendisine ortak imparator olarak, kardeşini onaylatır. Kendisini seçenler kısa bir aradan sonra vazgeçtiklerini söylerler. O ise bir defa seçmekle itiraz hakkını kaybettiniz demekle tarihin ne demek olduğunu iyi anlatmış olur. Yönteme ilişkin bu anlatımın kapitalist modern tarihin anlamı için önemini ilgili bölümde anlatacağım. Uygarlık tarihine giriş için bu yöntem sorununu göz ardı etmeyelim ki anlam bilime bir katkımız olsun. Bir yorumun değeri Tarihi açıklama gücü olduğu kadar tarihin her zaman hükmüyle yürüyenlerin ama yine de her zaman inisiyatif kullanabilme durumunda olanların hizmetinde kullanabilme değeridir. Tarihin kurbanları rolünde olanlar için gerçek tarihi yorum, onları kurban rolünden özgürlüklerini yaşamsallaştırma gücüne kavuşturma bilinci ve iradeyi verme gücüdür. Bir tarihi toplumsal yorum ki, daha çok kurbanlarını, her tür ezilenler, sömürenler, kurban edenlere mahkum ediyorsa, yakında kurtuluş olur diye kendilerini oyalama durumunda bırakıyorsa, ne kadar bilimsel olduğunu iddia etse de, ne kadar kurbanlar adına yorum yapıldığından bahsetse de, bunlar eğer kötü niyetli bilinçli saptırıcılar değilse, fena gafiller durumundadır. Tarihin put anlatımcılarıdır.